Muhterem Ahmet Mahmud Züllü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. <Sessizlik> <Sessizlik> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم تلك قد خلت لها ما, كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم Azim, Rabbil ve Kıymetli dinleyenlerimiz, bizler kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Rabbimizin iradesiyle ve icadıyla bu aleme gönderildik. Şimdi. Buradan sonsuz hayatı kazanmakla Mükellef bulunuyoruz Bizden evvel nice ümmetler gelip geçtiler Kimileri hayırlar yaptılar Peygamberlere inandılar Vaizleri dinlediler Allah'ın vaizlerine kulak verdiler Ve Amel ettiler Dünya ahireti kazandılar Kimileri inkar ettiler, tekzip ettiler Isyan ettiler Haddi açtılar onlar da iki cihanı kaybettiler. Bizler dünyanın sonunda geldik. Bizden de sonrakiler vardır ama ahir zaman ümmeti olmak haçebiyle yani son peygamberin ümmeti olmamız itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatinden sonra daha yeni bir din şeriat gelmeyeceği için dünyanın sonunda geldik. ifadesi yerini buluyor. Ahirete salih amellerle gitmeye bakalım. Ahiret sermayesi tedarik edelim Tam şimdi zamanıdır Madem hayattayız yaşıyoruz İmkanımız vardır Bir kelime-i tevhid ile bir kelime-i ile bir zikirle Rabbimizin rızasını kazanma fırsatımız vardır Hayatı boşa geçirmeyelim İnsan dünyada babasının şerefiyle şeref kazanabilir Bir yakının itibarından faydalanabilir Ama kıyamet günü hasep nesep kalmaz Soyla sobla iftihar ve gururlanmak başkasının eşyasıyla iftihar gibidir. Bu ise akılsızlıktan ileri gelmektedir. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi akrabasına Haşim oğullarına hitabında "Ey beni Haşim lahun yankum minallah Ey Haşim oğulları, Allah'ı inkar ederseniz ona isyan ederseniz size Allah'tan gelecek beladan ben sizden bir şey defedemem." Ya ben Yaşim'in evliyâi min kumul muttakun. Ey Yaşim oğulları, sizin için içinizde benim dostlarım, en yakın akrabalarım değildir. En takva sahibi olanlarınızdır. Emirleri tutan yasaklardan kaçanlarınızdır. Ya ben Yaşim ittekûn ne ara ule büşük-ü temrâh. Ey Yaşim oğulları, yarım hurmay olsun sadaka vererek ateşten sakının. Cehennemden korunun. Bak, Ölüm anında, kabirde, mahşerde, bütün dünya senin olsa, son altın olsa hepsini versen fayda yok. Ama şimdi dünyada yarım hurmayla adam ateşten korunur. Ya ben yaşim la ulfiyennekum te'tûne biddûnyâ tehmilûneha ala zuhurikum ve yetûne bilâ akırati yehmilûneha. Ey aşim oğulları, siz benim en yakınlarımsınız. Ama insanlar ahirete salih ameller İşlemiş vaziyette zengin olarak Gelirken sakın sizi Dünyayı sırtınıza yüklenmiş Mesuliyetleri yüklenmiş Bir vaziyette bulmayayım İnsan Sorumluluklar altına girer Dünya yüklerinin altına girer Kendisine lazım olmayan işlerin altına girer Çok yaşayacakmış gibi Tuğle emellere kapılır Uzun kuruntulara kapılır Nuh aleyhissalatü vesselam 1250 sene yaşadı 950 sene sırf Kafir kavmine tebliğle meşgul oldu. Mübareğin çadırı vardı. Kıldan tüyden yapılma. Bir çadırı. Dediler ki, daha sağlam bir şey yapsanız daha iyi olmaz mıydı? Hâdâ kethîrû limen yemûd. Ölecek adama dedi, bu bile çok. Ölecek adama bu bile çok. Anlayana bu sözde çok vaz var. Peygamberler, ümmetleri, ne kadar uzun yaşadılar. 400 sene geçerdi de bir cenaze işi dilmezdi. 400 senede ölen yok. Böyle ortalama ömür 400-500 sene. Ev yapmadılar. Dağlarda, mağaralarda ibadet yaptılar. Nuh Ali'sellem öyle buyururdu. Ya bugün ölürüm ya yarın ölürüm. Şimdi ben nasıl meşgul olayım? Ev yapmakla, inşaat yapmakla. Ne işlere giriyoruz? Başımıza ne işler açıyoruz? Dünyayı sırtımızda taşıyoruz. Millet sabahlara kadar namaz kılıyor. Çok az adam kaldı böyle ama. Zikrediyor, Kur'an okuyor, ibadet yapıyor. Hayır hasenat işliyor. Biz de şunu kazandım, şunu harcadım. Şu geldi, şu gitti. Böyle uğraşıyoruz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim akrabam da olsanız zor kurtarım. Sizi kurtaramam. Ya maşara Kureyş'inle ölen nasibin nebiyil müttekun. Fekunu bisebilin min dalik. Ey Kureyş! En yakın kabilesi, bir peygamberin en yakınları, en takva olanlarıdır. onun için benim eli beytimden olmayıp da takva sahibi olan, benim eli beytimden olup da takva sahibi olmayandan bana daha yakındır. Siz takva sahibi olmaya bakın, haramlardan sakınmaya bakın. Tanfuru <tansız> elli ayl amale bid İyi dikkat edin de. İnsanlar salih amellerle bana gelirken siz dünyayla bana gelmeyin sonra yüzümü sizden çeviririm. En yakınlarına bunu derse ya bizim halimiz ne olacak? Onun için Yahudiler dediler ki biz peygamber çocuklarıyız. Doğrudur. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından gelen soylar, Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen çok kıymetli bir nesep, çok kıymetli bir soy Allah Teala'nın alemlere faziletli kıldığı bir ırk haddi zatında enbiya izamın evladı ahfadı olmaları hasebiyle. Ama sonradan inkar ettiler, Tevrat'ı tehrif ettiler, İsa Aleyhisselam'ı tekzip ettiler, öldürmeyi kastettiler ama öldüremediler. Çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değil, kendi arkadaşları İsa Aleyhisselam'ı Mevla göklere kaldırdı. İkinci kat semağı şu anda yaşıyor, henüz ölüm tatmamıştır. Kıyamete yakın inecek. şam Şerif'te beyaz minare Ve Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Ve deccalı gebertecek. Ondan sonra tekrar 40 sene dünyada İslam ile hükmedecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını dünyaya hakim edecek. Sonra vefat edecek. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeri hazırdır. Oraya defnedilecek. Şimdi şimdi Peygamberlerin soyları muhteber, ehribeytleri kıymetli. Fakat Mevla buyuruyor, tilke ümmetün kadihalet. Ey Yahudiler, atalarınızın, peygamber ecdadınızın üstünlükleriyle iftihar ediyorsunuz ama o ümmet geldi geçti. Onlar hayırdan ne kazandılar? Kendi karlarını. Siz de ne hayır yaparsanız kendi karınıza. Ama şer yapıyorsunuz, zarar alıyorsunuz. Ve la tüselhûne amma Siz onların yaptıklarından sorulacak değilsiniz. Onlar da sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulmayacaklardır. O zaman herkes kendi ameliyle çukuruna inecektir. Siz ne amel ediyorsunuz? Ona bakın. Ebu Reyl Allah anh rivat hadis-i şerifte Müslim rivat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men bettâ ebî amelûle Müslim bînesebu. Bir adamı ameli geri bırakırsa, kötü işler yüzünden cennetten geri koyarsa, onun nesebi soyu sopunun kıymetli olması peygamberlere bile dayansa, peygamber çocuğu bile olsa soyu onu ileri geçiremez. Onun için çok salih amel lazımdır, ihlas lazımdır, yaptığını Allah için yapmak lazımdır, bu dünyadan ahireti mutlaka kazanmak lazımdır. Mevla'ya bu hususta çok yalvarmak icap eder ki, bizi kazandırsın. Buraya imtihan için geldik, burada ebedi kalacağız gibi hareket ediyoruz. Burada yerleşeceğiz sanıyoruz. Kazık çakacakmış gibi dünyaya daldık gidiyoruz. Halimiz, rahva halimiz, hiç iç acıcı değil. Konuşmamız, görüşmemiz, zevklerimiz, keyiflerimiz, gülmelerimiz, söylemelerimiz yani bizi seyredenler hiç bize Ölümü bilen adam demezler. Ahireti kabri düşünen adam demezler. Üzüntü diye bir şey yok. Tefekkür diye bir şey yok. İbret almak diye bir şey yok. Bu kadar ümmetler gelip geçtiler. Toprakların altında üstünden fazla adam var. Kat kat fazla insan var. Bunu düşünmek lazım iken nelerle uğraşıyoruz, nelerle vakit geçiriyoruz. Bizi oyalıyorlar. Bizim kafamızı karıştırıyorlar. Kafirler bizi kendileri gibi yapmak istiyorlar. Mevla buyuruyor, ehli kitap Yahudiler Hristiyanlar, kendi kitaplarını değiştirdiler, dinlerini tehrif ettiler, helal haram dümdüz ettiler. Şimdi siz doğru din üzeresiniz, bunu kıskanıyorlar. Onun için istiyorlar ki siz de onlar gibi kafir olasınız, siz de onlar gibi inkar edesiniz. ayet hadis tanımıyasınız, Allah'ın hükümlerini, hücudlerini korumayasınız. Hep birden eşit olasınız cehennemde arkadaş olasınız kendilerine ateşte arkadaş arıyorlar. Felaatette kıyuyunun evliya. Siz onlardan dostlar edinmeyin. Ben sizin dostunuz olarak, Rabbiniz olarak size tembih ediyorum. Siz beni dinleyin. İnna ma weliyukumullahu wa rasuluhu ve ladinamanu ladinayim qimunu salate ve ucunuz cekate ve Sizin dostunuz iyiliğinizi isteyen. Bak ananızdır, babanızdır, buyurmuyor. Karınızdır, kocanızdır, buyurmuyor. Oğlunuzdur, kızınızdır, buyurmuyor. Sizin sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dostunuz ancak Allah'tır, gelle gelali. Çünkü sizi o yarattı. Ananızdan, babanızdan çok acır. Sizin zararınızı istemez. Sonra peygamberidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için sabahlara kadar ağladı. Ümmetinin kurtuluşu için dua etti, istiğfar etti. Ömrünü, hayatını size İslam'ı tebliğ etmekle, sizi dine davet etmekle geçirdi. Hayatında zevk, safa, keyif görmedi. Sizi cehennemden kurtarmak için çaba gösterdi. Dost böyle olur. Başınıza bela açan dost olmaz. Sizi dünyaya karıştıran dost olmaz. Bir de namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını hakkıyla veren, ruku eden Allah'ın zorunda eğilen müminler, imanlı kullar sizin dostlarınızdır. Onun için biz size kötüye davet etmiyoruz. Biz size kötüyü ...süslemiyoruz, yaldızlamıyoruz... ...biz size doğruyu söylüyoruz... ...her ne kadar her doğruyu... ...her konuştuğumuzda yapamıyorsak da... ...size doğrudan başka bir şey tembihlemiyoruz... ...öğütlemiyoruz, siz... ...dostunuzu, düşmanınızı tanıyın... ...sana ye hiç ...boş ver namaz abdest... ...diyen senin dostun değil... ...ya ahiret, cennet, cehennem... ...kabir, mahşer, düşüne düşüne... ...kafayı yiyeceksin, çok üzülme böyle... ...keyfine bak, çal, oyna, patlasın... ...vur oynasın, çal, patla bir şeyler... Bunlar sana tembih değil Bunlar seni uyutmaktır Ortalık ateş almış giderken Efendim yangın Bacaya dayanmışken Seni oyalamaktır Seni o yangının içinde duman içerisinde bırakmaktır Helaki atmaktır Sen sana zevk verene Keyif verene Eğlence verene ne aldanıyorsun Ahirette seni rahat ettirebilecek mi Ölürken kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda sana şefaat edebilecek mi? Elinden tutabilecek mi? Seni kurtarabilecek mi? Yok. O zaman ne işi var senin? Bundan dost olur mu? Vaktini zayi ediyor. Saatini öldürüyor. Ya okuyacaksın ya amel edeceksin. İlim, amel, ihlas kazanacaksın. Bu kadar farzlar, vacipler, haramlar, mekruhler, neler isteniyor, neler yasak ediliyor. Bunlar öğrenilecek, sonra amel edilecek, sonra ihlas tahsil edilecek. Yapılan iş vallahi Allah için yapılmak. Makamı kesmedilecek. Bunların hepsi zaman ister, vakit ister, himmet ister, gayret ister. Ömrümüz az 60-70 sene içerisinde çoğumuz gidiyoruz. Uzakımına kadar da çıkacağımız belli değil. Ondan evvel de çok ölenimiz var. E şimdi bu nasıl dost olur bize? Ayet okumayan, hadis okumayan, Allah'tan Habibinden bahsetmeyen nasıl dost olur? Onun için siz sizi eğlendirenleri, güldürenleri Dost ediniyorsunuz ama adı üstünde seni eğlendiriyor. Treni kaçırıyorsun, vapuru kaçırıyorsun, tayyareyi kaçırıyorsun. Eğlenilecek zaman mıdır? Sen yolcusun, yolcu adam. Uçağın saati var ona göre gidersin. Yükünü vermeye bir saat evvel. Yurt dışına gidiyorsan iki saat evvel. Tamam. E bu dünyadan çıkmanın bir saati belli değil. Her an gidebilirsin. Tetikte hazır olman lazım. Adam seni dur hele dur hele dur hele. Hazırlıksız bırakıyor. Yazık değil mi ya? On çubak ahiret amellerinden, salih amellerden sizlere bazı örnekler verecek. Çok örnekleri cem e edecek bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. İnşallah hepimizin istifademize vesile olur. Abdurrahman ibn-i Semura radıyallahu anh, rivayet ediyor Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem. İnni râytul bârihet Ben dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Kim buyurdu bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rüya el-enbiya Peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Senin benim rüyan gibi karma karışık rüya olmaz. Bizim rüyalarımız çok itibar alınmaz. Bir hüküm getirmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Aynı ayet gelmiş gibi Cebrail aleyhissalatu vesselam ona ayet indirmiş hükmündedir. Çünkü onların rüyalarına şeytan karışmaz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselamı kesme hükmünü nereden aldı? Rüyadan. Üç gece peş peşe aynı rüyayı gördü. Inniya raafil menam. Safa suresinde Kuranda söylüyor bunu. Ben rüyamda görüyorum ki in enniyed behuk oğlum seni kestiğimi görüyorum bununla beraber kurban etmeye kalktı oğlunu ne kadar ciddi ne kadar önemli bir mesele neyle tespit edildi rüya ile ama nedir senin benim rüyamla değil o peygamberdir peygamberlerin rüyası vahidir de onun için bu hadis şerifte de ne oldu acayip bir rüya gördüm buyurdu hepsi vahidir. hepsi tek tek aynı Allah'ımızın Kur'an'da ayet indirmiş hükmünde kesin bilgilerdir Raitu racülem min ümmeti ve dihteveşetü melâiketün Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler onu kaptılar. Azap melekleri adamı kapar. Hepimiz mahşere çıkacağız. Kimimiz böyle kapılacağız. Bir dalgaya. Yanlış yaptıysak kurtaramayacağız. Hayır amel yaptıysak o bizi kurtaracak. Melekler onu kaptı götürürlerken abdesti geldi. Abdest geldi. Dünyada aldığın abdest var ya, o suretlenecek. Salih ameller, güzel ameller, güzel şekillere bürünecek. Kötü ameller işte yılan gibi, akrep gibi ama sonra katır kadar akrepler yılanlar. Büyük. Kötü ameller o suretlere girecek, iyi ameller. Çok güzel insan suretinde, nurani varlıklar suretinde gelecekler. Abdesi nasıl alıyorsun işte? Abdesi alırken bunu düşün. Efendim, iğne ucu kadar kuruyar bırakma. Sünnet ve cüzere al. Üçer, üçer yıka. Her bir seferinde her tarafına su değsin. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplarını, edeplerini gözet. Bak abdest risalesi yazdık. Sırf bu hususta. Kaç yüz sayfa kitap. abdestte ne kadar mesele var. Allah'ın dinidir, ibadetidir. Sen bunu doğru dürüst okumadan nasıl alacaksın? Babamdan böyle gördüm diye abdest olur mu? Ne kadar düzgün alırsan, ne kadar doğru alırsan ahirette o kadar seni kurtarır. Ne kadar gevşek alırsan, abdeste önem vermezsen o kadar tehlike artar. Şimdi baskısı yoktu epey zamandır. Yeni baskısını hazırlatlar tasviyon edildi falan. Firistim, Yine iş bize düştü tabii yeniden bir e, çalışma lazım. Yeni bir dizgi yapıldı, güzel bir tertip yapıldı ama dua edin bana vakit bulamıyorum. Sağlık sahtim de çok el vermiyor. Onun için çok işlerim yarım kalıyor. O kadar niyetlerim var. O kadar kitaplar yazayım. Size o kadar hizmet edeyim ama Allah kuluna mümine niyetine göre muamele edeceğine göre inşallah kazanırım ama tabii bir şeyler de ortaya çıkartmak lazım. Sizlere de eserler bırakmak lazım. Evet bunlardan inşallah sadaka-i cariye hükmünde bizden sonraya da kalsa okundukça sevapları bize gelir. Hekimler de aldıkça dağıttıkça kim kime sebep oldukça okuttukça amel ettirdikçe onlar da kazanır. Bu abdest kolay bir şey değil. Bak. İlk amel abdest. Geldi meleklerin elinden adamı aldı. E alır. Adamı ipten alır diyorlar. Avukat adamı ipten, iyi avukat adamı ipten alır. Sen öyle zannet. Abdest adamı ipten alır. Avukat ne yapacak? Allah-u takdir ettiyse olur. En becerikli adam bakarsın, müvekilli mahkum ettirir. Bir şey beceremez. Beceremez. Hele ahirette hiçbir avukat iş göremez. Avukata kim avukatlık yapacak? O nereden avukat bulsun? Bak orada seni kurtaracak abdest. Ona göre abdest alalım. Düzgün abdest alalım. İnsan uykudan kalktı mı abdeste zorlanır. Yalap şalap abdest alır. Suratına şap şu suyu vurur. Kuru yerler bırakır. Ondan sonra hele soğuk oldu mu çok üşenir. Böyle bir kısım yerlerini kuru bırakarak gökçelerin topuklarının arkalarını güzel yıkamadan. İşte o anda düşünelim. Azap meleklerine yakalandığım zaman bu abdest gelip beni kurtaracak. İşte o vakit uykumuz kaçar. O vakit abdeste ciddi bakarız. Fereitu qabr. Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı ona döşendi. Ey gidiyorum. Bugün kaç kişi kalktı öğlen iki namazlarında? Dünyanın nerelerinde kimler öldü? Bu gece ilk geceleri acaba durumları ne oldu? Kime kabir azabı yapılıyor? Kabir azabı haktır. İnkar edenler başına gelince anlayacaktır. Hem de benim ümmetimden adam. Günahı var. Kabir azabı döşendi. Ya bir de namazı geldi. Namaz kılıyormuş adam. Ama başka günahları da var. Bu yüzden kabir azabı başladı ama o kıldığı namazlar geldi. Fes-i senkadeh onu kabir azabından helas etti. Kurtardım Şimdi anlıyor musun namazın önemini Bir vakit namaz bırakılır mı Kazaya koyulur mu Namaza üşenik kalkılır mı İnsan secdeden kafası ağrılanır mı O kabirde yapayalnız kaldığın zaman da O azap başladığı zaman da Senin halin nice olur Seni kim kurtaracak i̇şte Namaz kurtaracak Ona göre namazı gözün gibi sakla Gözümün nuru gözümün ışığı Gözümün görmesi namazdadır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye öyle buyurdu? Anan babanın bıraktığı yerde, çok çocuğunun başından ayrıldığı yerde, yarım saat bir saat bile kabrinin başında durmadıkları bir mekanda. Namaz nereden geldi? Orada namazın hükmü söker. Ama senin namazın nasıl? Mevla'nın istediği şekilde midir? Namaz kılmanın önemi hakkında koca kitap yazdık. Büyük kalın ciltli kitap. Orada ne rivayetler ne rivayetler Dinin direği müminin miracı namaz Bir oku da bak bakalım Namaza nasıl heveslenirsin Kılmamaktan nasıl korkarsın Namazsızlıktan nasıl kaçarsın Ya o sonra namaz ilmi hali yazdık Son olarak o çıktı Bu namaz nasıl kılınacak ki kabirde gelebilsin? Herkesin namazı Şartlarına rahat edilmeden Kılınan namaz seni kurtaramaz O namaz zaten kör olur Kütürüm olur mücrim olur ...nursuz olur, gök kapıları açılmaz... red olur, kabul olmaz... ...dayâ ke Allah kemâ dayâteni... ...sen beni perişan ettin, Allah da seni zayi etsin diye... ...namaz kılan sahibine bedduacı olur... ...hangi namaz sahibine duacı olur... ...hafızâ ke Allah kemâ hafız seni... ...sen beni koruduğun gibi Allah da seni muhafaza etsin diye... ...kıldığın namaz nur olur, gök kapıları açılır, kabul olur... ...o namaz kimin namazıdır... ...hangi şartlarla kılınan namazdır... Bak, 12 tane şartı var... ...altısı içinde, altısı dışında... ...her birinde bin mesele var, on iki şartta on iki bin mesele var. Biz bunların en önemlilerine temas ettik namaz ilmi halinde. Sen hala roman okuyorsun. Dizi seyrediyorsun, film seyrediyorsun. Hayali ürünler, uyduruk kaydırık şeyler ne dünyana yarar ne ahiret ne kar. Şimdi ölsen hiç faydası yok. Ama namaz geliyor mezara. E sen bu namaza gözün gibi baksana. ömrünü vaktini, saatini bu namazı öğrenmeye ayırsana. Maalesef çok üzülüyorum. Halkımızda okuma alışkanlığı çok azalmış. Bu televizyonların önüne oturmuşlar, esir olmuşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar fuzuli fuzuli şeyleri dinlemekten yorulmuşlar. Beyinleri durmuş. Okumuyorlar. Ben şimdi ölsem bana ne lazım? Yüzümü ne hak eder? Beni aptal namaz kurtarır. En zor zamanında onlar yetişir. Benim dostum salih amellerimdir Bana bunlar kar kalacak Ben bunlara bakayım Yet ve ulme lazım Ölünün peşine üç şey düşer Ya malu ve veledû amelu, Malı mülkü Çoluk çocuğu Ve amelleri Ta mezarın başına gelene kadar Ne zaman Ceset Kabre indirilir Üstü kapatılır Amel içeride kalır. Malı, çocuğu, çocuğu, variyatı üstte kalır. Birazdan da ayrılır. O zaman o onların gidişine şahit olur. Çünkü ruh ölmez. Ruh ayrılınca bedenden beden ölür. Ruh her şeyi seyreder. Kim cenazesini yıkadı, kim kıldırdı, kim kaldırdı, kim omzunda taşıdı, kim mezara indirdi, hepsini ruh seyreder. Ondan sonra belden yukarı girer. Münker Nekere sual cevap verebilmek için. Belden aşağısına girse zaten adam kalkmaya zorlar. Yeniden çıkmaya kakar Kalk efendim harekete geçer. Onun için sadece cevap verecek kadar ruh bedenin efendim üst kısmına dahil olur. Bir de o anda kabrine nur gibi bir zat dahil olur. O da yapayalnız ıssız sessiz bir yerde. Çok zor ya. Çok zor ya. İnsan hapise bile dayanamıyor. Hele hücrede tek kalan insan. Ne kadar bunalıyor ya. Bu kabirde yapayalnız yerde bu çok zor. Eniş lazım. Yoldaş lazım. Rafik lazım. Arkadaş lazım. Ya Onun için duada ne diyoruz? Hatim dualarında Allahümme cealil Kur'an elena fi dünya karina ve fil kabri munisa Ya Rabbi Kur'an azimü müşşanı bana dünyada çok yakın et. Başına koymakla yakın olmaz. Göğsüne basmakla yakın olmaz. İnanmakla, okumakla, amel etmekle, anlatmakla, insanları davet etmekle yakın olur. Kabirde enis ve yoldaş yap. Kabir, acayip bir yerdir kabir. Orada Kur'an lazım, salih amel lazım. Bir daha dönmemek üzere gittiler, görüyor musun? Daha da geri dönecek değiller. Ancak ahirete dönecekler. Bu dünyaya, bu sokaklara, bu çarşılara bir daha... Avdet edemeyecekler. Ya böyle bir yolculuk var önümüzde. Orada ne lazım onu da biliyoruz. Ne sorulacak onu da biliyoruz. Ama hiç gayret etmiyoruz. Bu nasıl imandır? Bu nasıl inanmaktır? Bu ne gevşekliktir? O kabirdeki kişi şaşırır kalır. Sen kimsin? Böyle nur yüzde geldin. Ben senin amelinim. Geceleri uykusuz kalıp okuduğun Kur'an'ım. Kıldığın namazım. Ha o zaman adam der ki hey ben malımla uğraşmayı mülkümle meşgul olmayı çoluğumun çocuğumun ihtiyaçlarıyla uğraşmayı onların sevgisini ilgisini sana tercih etmiştim ama yanlış etmişim. Bak onlar beni bıraktı gittiler burada yalnız ama sen benimle beraber mahşer sabahına kadar burada bana yoldaş oldun. Onun için bunlar tercih edilecek. Bu lafla olmaz, beş vakit kılınacak. Bu da taklitle olmaz, ilim üzere olacak. Bu işe vakit ayrılacak, güzelce okunacak, şartları ezberlenecek, bellenecek, vakit ayrılacak, tekrar edilecek, sual cevap yapılacak, abdest namaz böyle hazmedilecek. İşte o zaman o abdest seni meleklerin elinden kurtarır. O zaman o namaz seni kabir azabından kurtarır. Kabir azabından kurtulmak kolay mıdır? Kabir herkesi bir sıkar şöyle. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrin bir sıkıştırması var. Kurtulabilseydi diyor benim oğlum İbrahim kurtulacaktı. İki yaşında vefat etti peygamberin oğlu. Sallallahu aleyhi ve sellem onu bile sıktı bıraktı diyor. Bizim halimiz ne olacak? Bırakacak mı bizi acaba sıktıktan sonra? Rahat edebilecek miyiz? El kabru ima rafzun min yadıl cinan. El hüfracun min hüferin diran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hangisi olacak? Biz ağlamayalım da kim ağlasın? Allah'ın dostları öyle ağladılar, öyle ağladılar. E niye ağlıyorsun soranlara ne dediler? Kesin gideceğimi biliyorum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Öleceğimi biliyorum ama kabirimde rahat mı edeceğim, azap mı çekeceğim bilmiyorum. Kimin garantisi var yahu? E böyle bir tehlikede, endişede olan insana Gülmek, oynamak hiç yakışır mı, yaraşır mı? Ne oynamak, ne gülmek o kişiye. Ki Ezrail elindedir yakası. Efendi Hazreti çok okuldu. Yakası Ezrail Aleyhisselam'ın elinde, her an ölüme mahkum olabilecek durumda bir kişinin oynaması, gülmesi akıl kârı mıdır, akıllı işi midir ya? Bizde usturanın ağzına sürülecek kadar akıl olsa biz bu kadar gülebilir miyiz? Ha ha hi yapabilir miyiz? Keyiflenip zevklenebilir miyiz? Ne olacağımız belli değil. Nasıl öleceğiz? Ne cevap vereceğiz? Ahiretimiz ne olacak? Cennetlik miyiz? Cehennemlik miyiz? Biz bunların telaşına niye düşmüyoruz? Mezara düşünecek mi bu işleri düşüneceğiz? O vakit ne fayda getireceğiz? Temin edeceğiz. Nasıl namaz kılacağız? Nasıl abdest alacağız? Abdestin namazın meseleleri nasıl öğreneceğiz? Bunlar merak ister. Ilgi ister. Bu ilgiler de imandan kaynaklanır. İ i̇nanmak ister. Bir insan inanmıyorsa alaka kurmaz, ilgilenmez. Namazın, abdestin bana faydası var diye inanmayan adamın... ...efendim ne ezan da kulağı olur ya? Namaz ilmi ne işi var o adamın? Dünyanın en büyük ilmi namaz ilmi halidir. Çünkü farz. Bundan sorulacak. E sen şimdi fizikleri, kimyaları, hendeseleri, bütün ilimleri yutsan... Ezbere bilsen, dünyada parmakla gösterilsen, namazla ilgili meseleleri bilmesen ve amel etmesen, seni kabir azabından kim kurtaracak? Hangi diploman, hangi toplaman? Yazık değil mi ya? Bu aleme biz başından dediğim gibi kendi siparişimiz üzere gelmedik, biz gönderildik. Bizi bu aleme gönderen bizim haberimiz yokken biz yaratıldık. Bize sorulmadı ne cinsiyet tespitimiz, ne şeklimiz, ne boyumuz, ne bosumuz. Nereden yaratıldığımız, nerede yaratıldığımız, kimin çocuğu olacağımız bunlar bizim elimizde olmadı. Biz bizim elimizde değiliz. Biz ölümle mahkumuz. Biz ölmeme imkanına sahip değiliz. Dünyaya gelmeme imkanına sahip olmadığımız gibi. Bize sorarak iş yapmıyorlar. Bizi yarattılar, yaşatıyorlar. İstedikleri anda bizi öldürecekler, hesaba çekecekler. Biz sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi ne dolaşıyoruz? Kendimizin elimizde ne var sanıyoruz ya? Hepimiz akıl fikir ihsan etsin. Ahiret aklı nasip etsin. Dünya aklımız çok çalışıyor. Ahiret aklımız kapandı, körlendi, gitti. Aklül maaşı kasırun nezari. Aklül maadi hadidül basari. Buyurur İmam Rabbani. Kaddesallahu sirru. Dünya aklının görüşü kısadır. Duvarın arkasını görmez. Bugünü yarını görür. 5-10-20 sene için istikbal zanneder. E ondan sonra onu kazanmaya gayret eder. Ama ahiret aklı keskin görüşlüdür. Çünkü ahiret aklı olan... İnsan sonsuz gayelere, maksatlara yönelir. allah Teala'nın yaratıcısının rızasını hedefler. Onun rızasını kazanmak için onun gönderdiği İslam'ın emirlerini, yasaklarını öğrenir, amel eder, tatbik eder ve ebedi saadete erer. Onun için ahiret kafasını çalıştıralım. Dünya aklıyla kaç adım gidilir. Şimdi öldüm bitti o akıl. Ahiret aklının karı başladı. E sen dedi o yoktuysa ne zaman kazanacaksın? Ahiret aklı kazanmanın Yolları var, çareleri var. Usulleri var, esasları var bu yüreği imam-ı Ahiret aklı çalışan adamlarla oturup kalkacaksın. Seni dünyadan soğutacak, ahirete teşvik edecek insanların konuşmalarını dinleyeceksin. Sen de beni kim güldürecek? Beni kim eğlendirecek? Benim derdimi kim unutturacak? Onları dinliyorsun. Tersine iş. Seni kim hüzünlendirecek? Seni kim üzüntüye gark edecek? Ahiretini düşündürecek, kabir ve mahşer ötesini, sonsuz hayatını sana Önemsedecek Kim? Sen onu dinlemen lazım. Millete de onu dinlettirmen lazım. Oyalanmanın zamanında mıyız? Yerinde miyiz? İstirahat yerinde miyiz? Cennete mi girdik de istirahat edeceğiz? Sıratı mı geçtik de rahat edeceğiz? Biz ne haldeyiz? Acınacak halimiz var. Ağlınacak halimize gülüyoruz. فَرَاِتُ رَجُلَنْ مِنْ اُمَّتِي قَدِحْ تَوَشَتْهُ الشَّيَاطُّينِ فَجَاءُ ذِكْرُ zikrullah فَقَلَّصَهُ مِنْهُ Ümmetimden bir adam gördüm, devam ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanlar onu kaptı, kuşattı, çevreledi, hortumlarını kalbine kadar soktu, vesveseler başladı. Adam helak olacak. İman nuru söndü sönecek ya. Min şerril vesvasil hannas. O çokça geri kaçan vesvesecinin şerrinden diyor. Kul a'udü bi rabbil felak, kul a'udü rabbil nasta. Rabbimiz özellikle şeytanın şerrinden bizi sığındırıyor. Onu vesvesecilikle vasıflıyor. Hannaslıkla vasıflıyor. Ne demek? Çok geri kaçan demek. İzâdekera linsânü rabbehu haneseşşeytânü ve velleh ve izâ gafela raci'a vesveseyleh buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hannasın tarifinde. insan Rabbini andığı zaman şeytan hemen geri kaçar. Hortumunu kalpten çeker. Şeytan İnsan biraz Rabbini unuttuğu zaman hemen şeytan döner ona vesvese verir. Zikretmek ne demek? Mevla'yı hatırlamak ne demek? Tesbih elinde çekmek demek değil. O zikrin aletidir, vesilesidir. Hakikat, zikir ma Allah. Yoksa adam tesbih elinde Allah Allah derken kalbi nerede? Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım buyururdu. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kattesallahu sirrahuma. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin. Orada sayılırsın bedenen camidesin kalben efendim dizinin filmin başındasın orada sayılırsın bedenen mekkedesin tekkedesin kalben sinemadasın maçtasın orada sayılırsın onun için burada kalp konuşur zikrin mahalli kalptir dilsiz zikredemeyecek mi dili konuşmuyor adam zikredemez mi eder çünkü zikri kalp yapar kalp Rabbini hatırlar tefekkür eder nimetlerini düşünür batıldan hakka intikal eder Allah'tan gayrı her şey batıldır. Rabbini düşündükçe işte bu zikirdir. E bunun aleti vesilesi de dilden. Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah ve la şerike leh, lehul mülkü lehul hamdü ve alâ külşin kadir. Bunlar büyük şeyler. Günde yüz tane okusa bu tevhidi, uzun tevhidi yüz tane okusa bu hadis-i şerifinde buyurduğu üzere. Yarın ahirete o gün ondan fazla amel etmiş olarak kimse gelemez. Kimse şu dünyada ondan fazla amel sahibi olarak kimse gelemez. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Ama ihlas ve takvaya göre de değişir. Eğer söyleyen adamın ihlası takvası fazlaysa öbürünü zaten geçer. Öbürü 500 yüzde dese bu yüzde dese onu geçer. Ayrı dava. Görüyor musun? Ne zikirdir bu tevhid zikri? Sabah namazından sonra ayaklarını değiştirmeden, akşamdan sonra ayaklarını değiştirmeden onar kere... Yine bu zikir var. Onlar da sayılıyor günde yüz kere. İstersen onlar mesela ikisi yirmi eder. Yirmi dört saatte mesela oradan yirmi düşsen seksen ilave sen de yüz olur. İmam-ı Nebevi böyle anlatıyor. Demek ki bu zikirler ama burada maksat nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Eğer Mevla'yı hatırlamazsan gaflettir. Ya. Böyle Mevla'yı düşünmeden Mevla'yı hatırlamadan olmaz. Evet. Bin yıl olsa ahu vahsirru celi. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtasız sahiyeden mutlak deli. Bak İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Bin yıl ömrün olsa Allah diye bas bas bağırsan ah vaat sen gizli açık bağırsan çağırsan kimsenin gönlü böylece Allah'a kavuşamaz. Her şeyin yolu var. Eve kapıdan gireceğin bacadan değil. Dağdan taştan eşkıyaya kendini soydurma çarptırma. Tarıkı sultanı padişah yolları var. Tasavvuf ne güne duruyor? Tasavvuf yolları niye kuruldu? Bu büyükler bu yolları niye kurdu? Zikrin yolu bunlar. Yoldan gidersen kolay vasıl olursun. Yoldan gitmezsen çok tehlikelerle karşılaşırsın. Manevi beraberlikle bütün dostlar Allah'a kavuştular. O da nedir? Allah ile beraber olacaksan. E ben Allah ile nasıl beraber olayım? Mevla mekanda münezzeh şekilde münezzeh ben bunu beceremem. O zaman Allah ile beraber olanla beraber olacaksan. İshabu muallâh. Allah Allah ile beraber olun. Buna güç yetiremiyorsanız Allah ile beraber olanlarla beraber olun. Bu da iki kısımdır. Bir bedenen beraber olursun, bir ruhen beraber olursun. Mümkün oldukça, vakit buldukça bedenen sohbetlerine gideceksin. Efendim mümkün olmadı, fırsat bulamadın. O zaman kalben beraber olacaksın. Rabıta edeceksin. Rabıta nedir? Allah'a kavuşmanın yolu. Harikat-ı Ali'ye de celiye. Kocaman eser yazdık size. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin emriyle. Rabıtayı inkar edenlere reddi olmak üzere. Ne ilimler ne ilimler ne ilimler. Allah'a kavuşmanın yolları serilmiş. Önümüze açılmış. Çalışan kim? Bu zikir ancak hangi zikir adamı kurtarır şeytandan? Bakıyorsun adam günde beş bin on bin Allah diyor. Ama kalbi Allah diyor. Adamın Allah'tan haberi yok. Bir yandan film seriliyor bir yandan Sübhanallah diyor. Bir yandan vitrinleri seyrediyor, sağa sola bakıyor, önünü üstten arabadan. Bir yandan Allah diyor. Bu zikir adamı kurtarır mı şeytandan? Adam şeytan nesir olmuş. Bir an Allah'tan gafil olana şeytanı takar mı Allah buyuruyor. Said ya şu an zikr Rahman. Tayiddhu lehu hoca ben, ben abdest bozuyorum, yemek yiyorum. Hanımım efendim ilgileniyorum. Efendim yatıyorum, uyuyorum. Senin de dediğin olacak iş değil. Bal gibi olacak iş. Yatarken zikir üzere yatarsın, uyku tepeden tırnağa gaflet olduğu halde zikir sayılır. Yerken Allah'ın nimetlerini düşünerek besmeleyle başlarsın, hamdeleyle bitirirsen o yemek zikir olur. Abdest bozarken bile insan ne büyük nimet olduğunu... Allah Teala bu yemekleri bize yedirdi. Yedirdiği yemeklerin faydalısını içimizde bıraktı. Zararlısını dışarı çıkarttırıyor. Bak herkes çıkamıyor dışarı. Adam prostatı tıkanıyor, bas bas bağırıyor, kabuz oluyor. Adam ameliyat, cerrahi muameleyle dışarı çıkıyor. E sen şimdi bu kadar yiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra rahat rahat dışarı çıkabiliyorsun. Bu ne faydadır, bu, bu ne büyük hamd ister, şükür ister. Bize zikir bunlar. Her makamın kendine münasip zikri var. Yoksa sana her yerde tesbih hal edin, Allah Allah dersen, çorba içerken Allah dersen, çorba üstüne dökersin. Hele tuvalette muvalette Allah'ım Allah'ım la ilahe ila Allah dersen, Allah muhafaza dinden imandan çıkarsın gidersin Olacak iş mi? Ya. Onun için dikkat edelim. Yol arayalım, yol soralım. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bilenlere sorun. ilim eline sorun. Her bilenim diyen de bilmez bu işleri. Bu işler manevidir. Bak şeytanların kapmasına kapkaçına maruz kalan insan efendim kapkaççılar seni efendim sarsalar ne yapacaklar? En fazla paranı alacaklar, çantanı alacaklar, şunu bunu alacaklar. Ama şeytan adamı kaç kapkaçça varsa adamın dinini alır, imanını alır, nurunu alır, hidayetini alır, adam mahvolur. Onun için ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu çevrelediler. Fecaud zikrullah. Allah'ın zikri geldi Allah'ın zikri nereden geldi? Dünyadan geldi Adam maşerde e Peki bu bu zikir kime ait? O adama ait O adam dünyada Rabbini zikretmiş Evet Ondan sonra şu anda da Diyelim ki Şeytanların bir vesvesesine maruz kaldın Yaptığın zikirler O anda Allah dersin, Allah Allah dersin Daha bir çok sığınma lafızları var hadis-i şeriflerde bunu bulursun dua kitaplarımızda bulursun şeytanın şerinden korunma duaları bizim duaların kitabında efendim kaç maddede kaç sayfede geçiyor bunların hepsi zikirdir manasını düşünerek okuyacaksın hele bir terabıta üzere Allah dosttan düşünerek üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri gibi bir dost nerede bulacaksın Allah'ın büyük velisi bu zamanın asrın bereketi aramızda bulunuyor bereketimiz rahmetimiz ya Böyle insanlar devamlı Mevla ile beraber devamlı Mevla'dan hiç bir an Mevla'dan gafil değil. Zikirden hali değil. Elhamdülillah sıhhati de gün be gün iyiye gidiyor. Allah Teala başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Böyle bir insan herkese rabıta yapılmaz. Nefsiyle beraber olan adama rabıta yaparsın. Bulaşıcı hastalık gibi ondan da sana bulaşır. Adam Allah ile beraber değil. Sen onu düşünsen, onunla beraber olduğunu düşünsen sen de yandın. Öyle rabıta işi kolay mıdır? Mevlana Halid kendisinden sonraki halifelerinin bir bile rabıta yapılma izni vermedi. Bana yapılacak rabıta dedi. Çünkü bu rabıta herkese yapılmaz. Adam şeyh de olsa bazı kere rabıta yapılamayabilir ona. Bu başka makam. Çünkü nefsinin şerrinden tamamen kurtulmuş olacak. Her an Mevla ile beraber olma haline haiz olacak bu. Herkesin işi midir? E şimdi Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazreti gibi... Nerede gördük? Nerede bulduk? Dünyayı gezdik, alemleri dolaştık. Böyle bir hal sahibi görmedik. Onun için bu işler iddialı olmaz, bu işler lafla olmaz. Bunlar hal ister. E, bu zatların talimleri, terbiyeleri üzere, bunların teslikleri yola sokmaları üzere, o yolda gidenler. E, zahiren beraber olamıyorsa da kalben onlarla birlikte olmayı temin edenler. Onu sonra rabıtayı temin edenler. Onları hatırlayanlar. Çünkü Mevla ya hatırlayamazsın. Mevla'ya şekil verirsen kafir olursun Allah'a mavzu. Ama onun bir dostunu düşünürsen, Ya Rabbi bu senin dostundur, bu senin aynandır. Sen buna tecelli ediyorsun. İnsan en büyük tecelligahtır. Adem bu Mevla kendisine halife olarak yaratacağını haber veriyor. İnsandan büyük yok, eşrefi mahluktur. İnsan meleklerden üstündür. Ya... İnsanın ruhaniyeti yükseldiği vakitte, ruhani miraç yaptığı vakitte melekleri geçer. İnsan eşref mahluk, ahsen takvim üzere yaratılmış. Ama hangi insan? Ya Ebubekir Sıddık gibi insan olursa öyle olur. Ebu Cehil lan gibi olursa en alçak mahluk olur. Onun için Allah dostlarını tanıyacaksın, tanışacaksın. Onların verdiği yolu üzere zikir vazifelerini yapacaksın. Şeytanlar seni sardığı zaman Allah'ın zikrine sığınacaksın ve o dostların himmetini isteyeceksin. Onlar sana yetişirler. Allah Teala onlara tasarruf vermiş, yardım imkanı vermiş. Onlar ruhaniyetlerine bu işler verilmiş. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunları. Fel müdebbirate emrah. İşleri yönetenlere yemin ederim diyor. Halbuki bütün işleri ben yönetirim buyuruyor. Ama ben bazı meleklere, bazı ruhlara, yüce ruhlara, kıymetli kullara tasarruf verdim, yetki verdim buyuruyor. Onlar işleri görürler buyuruyor. O dostların ruhaniyetleri. Ne sığınıldığı vakit Mevla'yı hakikaten zikretmiş olursun. İşte o zaman şeytan kaçar. İşte adamı şeytanlar sarmış idi. Allah'a zikretmesi geldi ama kalben zikir. Hakiki zikir. Buna şekil verilmez. Bu bir haldir yaşanır. Mevla ile beraber olma hali. İşte o zikir ne yaptı? Onu onların elinden kurtardı. Bak salih ameller nasıl kurtarıyor. Kabirde de kurtarıyor. Dünyada da kurtarıyor. Mahşerde de kurtarıyor. Daha ne salih ameller sayacağız. Devam edeceğiz. Bu hadis şerifte daha uzun salih ameller var. Ne güzel ameller var. Bu amellere inşallah tek tek sayarak faziletli amellere teşvik edeceğiz. Birbirimizi terkip edeceğiz. İnşallah dünyada da ahirette de kurtuluşa kendimizi ve hepimizin namzet edeceğiz. Birbirine de duyuracağız, tebliğ edeceğiz. Ta ki dünya ahiretimiz için lazım olan işlerle uğraşalım. İki can saadetimizde. Bizi kazandıracak hayırlardan gafil olmayalım. Sonra çok kafamızı vuracak kaya ararız, onu da bulamayız. Şu fırsat şu anda eldedir mi? Ölenin geçti kıyameti koptu ben manife kıyamet kıyamet. Nerede zikredecek? Nerede abdest olacak? Nerede abdestin ilmi halini öğrenecek? Namazın ilmihalini öğrenecek? Hangi yanlışını düzeltecek? itikadını tasfiye edecek, amelini tasfiye edecek? Nerede o vakitler? İşte yaşıyoruz madem, Allah'ımızın yolunda yaşayalım. Salih amellerle yaşayalım. Yüzümüzü ak edecek amellerle Meşhul olalım diyoruz ve bu temennilerle Rabbimize niyazımız. Rabbim cümlemizi bu hadis-i şerifte buyrulan ve önümüzdeki hafta daha neler anlatacağız? Bu hadis-i şerif devam ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e neler gösterildi? Kıyamette neler olacak? Mahşerde neler olacak? Hangi ameller kimleri kurtaracak? Bu amellerden bizde var mı? Yoksa temin edelim. Varsa kıymetini bilelim. Ne amel yaptığımızın farkında olalım. Bak abdest neymiş, namaz neymiş, zikir neymiş? Bunları bilerek yapmak başka, adet kapilinden yapmak başka. Onun için ibadet niyet edeceğiz, kulluk niyet edeceğiz. Yaptığımız işin ne kayırı yap yapacağını, bize nerede yarayacağını düşündüğümüz zaman da o zaman hiç üşenmeyeceğiz, gevşeklik etmeyeceğiz, seve seve yapacağız. Çünkü karımız var bunda, dünya ahiret faydamız var bunda. Allah cümlemizi kuduklarımızla dinlediklerimizle, Rabbim amelen muvaffak eylesin, amin diyen dilerinizin, azad eylesin. Amin, ve sallallahu aleyhi ve rabbil Amin. Muhterem Ahmet Mahmut Hoca Efendi ile tefsir dersleri.